Haftanın ilk gününden herkese günaydın programımıza Nuray Çokolkaya'nın kampanyasıyla başlıyoruz. 14-15 Mayıs'ta Sarı Keçeliler 11. Göç Kervanı etkinliğindeydik. Yalnız değildi Sarı Keçeliler. Memleketin dört bir yanından desteği geldiler. Kardeşlik ve barış sözde değil özdeydi. Konumuz su sorunlarıydı. Yüzyıllardır bu dağlarda göçer olan insanlarımız göç sahası yakınlarında kurulan maden ocağı nedeniyle susuz kalmışlardı. Dertleri bunu anlatmak, bizi yalnız bırakmayın demekti. Ne oldu peki? Biz şenliğinize bakın, madene karışmayın sözleriyle beraber aşağılamalar, sözlü tacizler, tehditler. İlerleyen saatlerde Kazım Karabekir, Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı, başta olmak üzere belediye çalışanları üzerimize yürümüş, çadırları dağıtmaya çalışmış, su tankerlerini, kendilerine ait olmayan jeneratörü hatta çöp kovalarını bile götürüp bizi cezalandırmaya kalktılar. Direndik. Jeneratörü kurtardık. Pervin Hanım'ı şikayet ettiler ve ifadesini aldırdılar. Ertesi gün şenlik alanından ayrılan bir grup sarı keçili, görüklerin araçlarla yolları kesilmiş, belediye çalışanları tarafından darp edilmiş, eşyaları gasp edilmeye çalışılmış. Sarı keçililer tükenmemek için kültürleri yok olmasın diye destek için yaptığı göç hayırlama etkinliği düzenlemişlerdi. Biz onlara yapılan baskıların sadece iki günle ortak olduk. Gözümüz arkada kaldı. Bu kampanyayla Kazım Karabekir Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı'nın düşmanca davranışlarından dolayı derhal görevinden alınmasını söz konusu saldırgan belediye çalışanlarının derhal görevlerinden alınıp savcılık tarafından cezalandırmalarını istiyorum. En önemlisi de ilgili yerel idari birimlerin bu kültürü yaşatmaya çalışan insanımızın kesilen su yollarının iade edilmesini talep ediyorum diyor Kaya bu kampanyada. Çevre ve Tüketici Koruma Derneği'nin başlattığı bir kampanyaya kulak veriyoruz. Adana Seyhan'da Sanatçılar Parkı'ndaki Ağaçlar parkın içinden yol geçirmek için kesilmek isteniyor. Biz ağaçlarımız kesilmesin ve yol geçmesin diyoruz. Sanatçılar Parkı'ndan yol geçiren belediye başkanı olarak tarihe geçmek hoş bir geçmiş olmayacak. Bizce şehir parkları gerçek birer yeşil alan olmalıdır. Uzun ömürlü, geniş gölgeli, yerel ağaçların çamda, çınarda, bol miktarda olduğu alanlar olmalıdır. Çocuk parkları bu ağaçların altında olmalı, hatta salıncaklar bu ağaçlara asılmalı ki çocuklarla ağaçlar arasındaki gönül bağı kurulabilsin. Böyle yeşil alanlarda büyüyen çocuklar gölgesinde serinlediği, oynadığı, dalında sallandığı ağaçların kıymetini daha iyi bilirler. Adana üzerinde ağaçlardan oluşan gerçek yeşil alan parklara ihtiyaç çok daha fazla. Sıcak yaz günlerinde ağaçsız parklarda gün içinde bulunamazsınız çünkü çimin veya çiçeklerin gölgesine sığınamazsınız elbette. Sabah erken saatte veya gün içinde evinizde klima ile serinleyip güneş baktıktan sonra çıkabilirsiniz ağaçsız parklara. Bu da gereksiz elektrik sarfiyatının yanında klimalar çalışması ile şehrin daha da ısınmasına neden olan kısır bir döngüye neden olur. Kocaman bir çınar ağacının gölgesinde serinleyip, kitap okuyup, dinlenmenin veya çocuğunuzla oynamanın vereceği pozitif enerjiyi size sağlayan bir şehir parkının keyfini evinizde dört duvar arasında mekanik iyon şelaleli klimanızda alamazsınız. Ağaçlardan oluşan gerçek yeşil alanlar şehrin oksijen kaynağıdır. Gürültüyü ve aşırı ısıyı emerler. Adana'da yaz güneşini emecek şehir içi aşık alan kalmadı. Her yer betonla kaplandığı için güneşle gelen ısı, Toprağa ulaşamadığından şehir her geçen gün daha da ısınıyor. Bu nedenle ağaçlara şehir dışında olduğundan daha da çok şehir içinde ihtiyacımız var. Gerçek yeşil alanlarda ağaçların gölgesinde spor da yapabilirsiniz. Bu alanlar hem az su kullanır hem de az bakım isterler. Yani işletim maliyetleri de düşüktür. Buradaki aşık alanlar canlı yaşama yani kedilere, köpeklere, kuşlara, sincaplara, arılara, kelebeklere ev sahipliği Yapan küçük ekosistemlerdir deniyor bu kampanya da Aşır'ın korunması için Adana'da. Belgin Gençoğlu ise bambaşka bir soruna dikkat çekmiş. Change.org üzerinde başlattığı kampanyasında geleceğimizin güvencesi dediğimiz çocuklarımızın maddi olan neticesinde almış oldukları burs ve kredilerin yönetmelik gereği kesilmesi. Örneğin bir burs hakkı kazanmış ancak hazırlıkta veya bir yıl tekrara düşmesi durumunda tamamen kesilmesi. iki kredi öğrencilerin tekrara düşmesi durumunda son yılında kesilmesi. Bu durumda olan çocuklarımız son sınıflarında okumak için maddi imkanları yoksa okullarını bırakarak para kazanıp devam etmek ya da tamamen bitene kadar ek desteklerle kredi ya da burslarla devam etmesi hakkında sizlerden yardım ve destek bekliyorum diyor gençer öğrenciler için başlatmış. Hilmi Çiçeğin kampanyasına kulak veriyoruz şimdi de. 9 Nisan 2016 tarihinde Konya Dikmen Kavşağı'nda 300 promül alkol olmasına rağmen araç kullanılan bir şoförün kırmızı ışıkta geçerek kızımın aracına yüksek hızla çarpması sonucu biricik kızım Gözde Çiçeği trafik terörüne kurban verdim. Kızımın trafik kazası sonucunda can verdiği Konya yolu Dikmen Kavşağı'nda bugüne kadar sayısız yaralanmalı ve ölümlü kazalar oldu. Bu kazalarda çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybediyor. Konya yolu gibi trafiğin gidişli gelişi çok yoğun olduğu ve ters istikametten hızla seyahat eden araçların geldiği bir noktada dikmene dönmek için sola yanaşan araçlar kavşağın yapısı nedeniyle karşı şeritten gelen araçları göremiyor ve bu durumda yukarıda bahsi geçen kazalar oluyor. Üstelik burada trafik lambaları da var ama kızımın yaşamını yitirdiği kazada olduğu gibi kırmızı ışığa riayet etmeyen çok sayıda Araç trafik kazalarına neden oluyor. Bizler bu kazaların olmaması ve başka canların yok olmaması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konya Yolu Dikmen Kavşağı'nın kaldırılmasını veya bir alt geçit yapılmasını istiyoruz diyor bu kampanyasını. Ve belirtmek lazım kampanya kısa sürede 10 binden fazla kişi imzalarıyla destek vermiş bu konuda çok dertli insan var Ankara'daki Konya Dikmen Kavşağı konusunda. Son olarak İngiltere'den başarıya ulaşmış bir kampanyayla programımızı noktalayalım. Kampanyanın sahibi Londra'dan Simon Andre. Suudi Arabistan'da 350 kırbaç cezasını çarptırılan babası için adalet arıyor kendisi. Baba Carl Andre uzun yıllardır Suudi Arabistan'da çalışan bir İngiliz ancak bir süre önce evde şarap yaptığı için Suudi polis tarafından tutuklanmış. Ülke yasalarına göre yaptığının cezası halka açık bir alanda 350 kırbaç. Bunun üzerine Andre'nin oğlu Simon Change.org üzerinden bir kampanya başlatarak İngiliz hükümetinin dikkatini çekmek istiyor. Andre babasının üç kez kanser atlatmış ve astımı olan biri olarak zaten bir senedir de cezaevinde olduğunu belirtiyor. Kendisinin 350 kırbaç cezasının infaz edilmesi halinde hayatını kaybedeceğini belirtiyor. Kampanyaya kısa sürede 250 bini aşkın kişi imzalamış ve tabii ki İngiltere'de gündeme oturmuş. Bu durumda basının ve... İngiliz yetkililerinin ilgisiyle beraber bir süre önce de gerekli diplomatik girişimler yapılmış ve Karl Andre serbest kalmış İngiltere'ye dönmüş. Yarın sabah yine yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.